Cami'de namazdan sonra yapılan tesbihatı cemaatle yapmak bidat mıdır? Demiş. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde farz namaz kılınırdı. Kamet müezzin getirirdi. Farz namaz kılındıktan sonra sahabe-i kendi içerisinden "Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah" derdi. Allahümme entesselamu min kesselamu tebarek diyazel celal ikram diyerek kalkarlardı bizim Hanifi yorumuna göre sünnetlerini kılarlardı veya şafilerin yorumuna göre tesbihatlarını bitirdikten sonra kalkarlardı, sünnetlerini kılarlardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde bugün bildi bildiğimiz gibi müezzinin Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyerek e, cemaati komut vererek tesbihat yapma şeklinde bir uygulama söz konusu değildi. Dolayısıyla... Esas olan herkesin tesbihatını kendi yapmasıdır. Herkes tesbihatını kendi yapsın. Doğru olan budur. Sünnet olan budur. Şu anda İslam aleminin Türkiye dışında ve yine Türklerin adetinden müteessir olup kendilerinin yapan, bu şekilde bir uygulama yapanların dışında bizim Türkiye'deki bir uygulama yok. Mekke'ye Medine'ye gidiyoruz. Orada insanlar tesbihatlarını kendileri yapıyorlar. Yani öğretmek için, öğretsin öğrensinler diye belli bir süre yapılabilir mi? Yapılabilir. Nitekim Sahih hadis kaynaklarımızda Hazreti Ömer Efendimizin Subhaneke'yi sesli olarak okuduğu ve öğretmek maksadıyla böyle yaptığına dair rivayetler var. Demek ki insanlara öğretmek için yapılabilir ama bu geçici bir süre olsun. Yani keşke şöyle şu hale getirebilseydik biz Furkan Hocam camilerde öğretseydik insanlara. Yani bunlar ne zamana kadar öğrenecekler bir de? Bir de imama Hocam, güveniyorlar. Hala öğrenmiyorlar ama. Doğru. Öğrenmiyorlar ama müezine de biraz güveniyorlar. Mesela ben size bir örnek vereyim. Şimdi ben camiye gidiyorum. Ezan okunuyor. Tam elimi açıyorum. Allahumma rabbahati'd davati't-tamm salatil Ezan duasını tam okuyacağım. Müezzin oradan başlıyor kendisi okuyor. Ben de şaşırtıyor. Okumuyorum onu dinliyorum sonra. Bak yani bana kötülük ettin mübarek. Yani e, o zaman madem çok onların öğrenmesine Öğrenmesi derdinde değilsek o zaman biz tutalım tek tek ilgilenelim onlarla. Öğrenene öğretmeye çalışalım. Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki öğretiriz. Hatta bu öyle bir hale geliyor ki ayet Kürsi'yi bile müezzin okuyor. Yani bazı, bazı camilerde İslam... Var. Ya mübarek bırak da o adam okusun. O adam öğrensin ve biliyor ayet Kürsi'yi. Sen okuyunca o adam okumuyor. Yani benim arzum şu. Arzum şu artık biz bunu sünnete uygun aslında uygun bir hale getirmeye çalışalım. Hatta camilerimiz örnek camiler yapalım, pilot camiler seçelim, ondan sonra o camilerde bunu uygulayalım ve inşallah Müslümanlar da öğrensinler, artık kendileri yapsınlar. Şimdi müezzin sonradan camiye birisi giriyor, namaz kılacak. Tabi müezzin sesi de güzelse gayet güzel namelerle okumaya devam ediyor. O adam farzını sonradan kılacak adam şaşırıyor bu defa. Yani kendi okuduklarını da şaşırıyor. Bakın böyle menfi tesirler de var. Öğrenmekse maksadımız öğrendik elhamdülillah. Aslında çevirelim bu işi. İnşallah. Talebim ve arzum var. İnşallah diyelim. hocam. Teşekkür ederiz.